Terem Müslümanlar, insan hayatının en mühim bir esası, bir rüknü insanın düşünmesi ve yaşayışını düşünmesine bağlamasıdır. Düşünmeden yaşanan hayatta o kadar çok zikzaklar vardır ki, insan o türlü yaşanan hayatın her dönem içinde kendisini mahcup edecek bir sürü tabloyla karşı karşıya kalır. Eğer insanın çocukluğu olgunluk devresinde devam etseydi, çocukluğunda yaptığı fezaih ve kabahatlar da orada devam etseydi, her gün ayrı bir mahcubiyetle insanların karşısına çıkacak ve yerin dibine girmeyi arzu edecekti. Çocuklukta hayat düşünmeden yaşanır. Pek çok çocuklar çocukluk devresini temadü ettirerek 50-60-70 yaşına kadar Düşünmeden yaşarlar. Bu onun için onların hayatlarının her safhasında kendilerini mahcup edecek tabloları bulmak mümkündür. Kendilerini yerin dibine batıracak tablolarla onları yüz yüze getirmek mümkündür. Kur'an gerçek bir insanın tablosunu bize arz ederken, kesip biçip kıymetinde değerinde bir insanı bize takdim ederken, onu düşünen insan olarak kesiyor, biçiyor, takdim ediyor. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın tefekkür edip düşünmesi, kendisini düşünmeye alıştırması, hayatını düşünmeye bağlaması, yaşamasını düşüncenin içinde müteala etmesi için kitaplardır. Gökleri ve yeri okuyan bir insan düşünecektir. Allah, büyük hatlarla yazı yazmış ve insanların okumasını arz etmiş, takdim etmiştir. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلٰافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ لَآيَاتٍ لِغُلِ الْاَلْبَابِ Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ihtilafında, başınızı şu fezayı itlaka diktiğiniz zaman, en küçük en sahir cirimlerden varlıklardan alın da en büyük nebülozlara kadar küçük büyük sistemlerin iç içe bir aheng içinde bir nizam içinde hareket ettiklerini göreceksiniz. Sizinle alakalı dairede her şeyin nasıl emrinize müsahar olduğunu göreceksiniz. Güneşin size ışık göndermek radyasyon göndermek hararet göndermek çeşitli boylarda dalgalar göndermek suretiyle, sizin hayati sofranıza ne türlü nimetler takdim ettiğini düşüneceksiniz. Zeminin bir beşik halinde sizi sallıya sallıya güneşin etrafında gezdirdiğini düşüneceksiniz. Atmosferinizin hayata müsait oluşunu düşüneceksiniz. Zemininizin güneşten şu kadar mesafe 149,5 milyon takribi mesafede uzak bulunuşunu düşüneceksiniz. Havanızı teneffüs ettiğiniz havanızın terkibini teşkil eden şeyler arasında oksijen ve karbondioksit nispetlerini düşüneceksiniz. Ve bütün bunların hayatı devam ettirmek için ince kıstaslarla alınmış, elenmiş hayata hizmet etsin diye Allah tarafından hediye, behiyye, lütuf olarak size takdim edilmiş şeyler olduğunu göreceksiniz. Denizlerin tuzlu sularından teaffün etmemek için tebahür etme kanunlarına kadar, buluşların imtizaç keyfiyetinden, rüzgarların zaidi nakisi bir araya getirip yağmur yağdırmasına kadar, Düreyi arzı her an her sene aynı nispetle yağmurun inmesine kadar, otların bitmesine ve hayatla insan hayatı ile otlar arasında, ağaçlar arasında tatlı bir münasebetin devamına kadar, hava alışverişine, hava tenefüsü alışverişine kadar bütün bunları rahmetinin miktizası olarak size lütfettiğini, hediye ettiğini düşüneceksiniz siz böylesine düşünerek yaşamayı, yaşamayı azmettiğiniz bir hayatı yaşamaya başladığınız an hemen zaruri olarak, mücbir olarak veya mücber olarak şöyle diyeceksiniz. Bunlar aklı başında olanlar içindir. Kendine gelenler içindir. Çocukluk sefahatini bırakanlar içindir. Akıllıca yaşayanlar içindir. Onun için ziulil elbat diyor. Bunları düşünmek aklı başında olmaya bağlıdır. İlimler edinebilir. İlimler adına terkipler yapabilir. İlmi sentezleri ilim tahsilinde olanlara takdim edebilir. Fakat bütün terkiplerin, sentezlerin, bütün tahlillerin, çözülmelerin vardığı neticeye varamıyorsa çocukluktan kurtulamamış demektir. Her şeyde bir netice aranır. Varlığın nasıl bir gayesi vardır? Varlık bir finaliteyi takip etmektedir. Olan her şeyin, terkip gören her şeyin, tahlil gören her şeyin bir neticesi vardır. Bu neticeye gitmek ulul albab has bir keyfiyettir. Aklı başında olan bunu kavrayacaktır. Mecnun mükellef değildir. Li ulul albab kim ulul albab gök ve yeri kendi eleğiyle elemiş, nizam ve ahenkten başı dönmüş, bir Pascal gibi en altından bu ilahi manzarayı seyirden vecdi ve sekli içinde kendinden geçmiş, ağlamalarıyla dem tutmuş. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ Allah'a قِيَامًا Mevla-i gezerken anmaya başlamış şu müthiş nizam, her şeyin bir nizama, bir ahenge tabi olduğunu göstermektedir. Ben başıboşu olamam demektedir. Ayakta Mevla'yı anmaktadır. Oturarak Mevla'yı anmaktadır. Yatarken Mevla'yı anmaktadır. Hayatının her parçasına imanını imandaki şuurunu zerk etmektedir. Yaşadığı hayatın her dakikası fikirdir, şuurdur. Yaşadığı hayatın her dakikasında tahsil ettiği ilimle yepyeni ufuklara doğru gitmektedir. Mümin için ilimde tıkanma yoktur. Varılacak ufukların sonu yoktur. Mümin için ilimde gelişmede dahi ne mütenah ufuklar açıktır insan için. Nereye kadar açıktır? Allah'ın sıfatlar deryatının sahirine yanaşmaya kadar açıktır. Melekleri tanımaya kadar açıktır. Ay'a gitmek meselesi değil. İnsan az azmetse verir oraya. Kim bilir, belki sizin içinize pek çoğu her gece nebiler nebisinin niraç yaptığı gibi Ay'a gitmekte, görmekte ve gelmektedir. Bunlar basit şeylerdir. Alemi şehadeti kaldırım taşları üzerinde gezer gibi gezmek ve onu çay çabuk açmak. Alemi kayba itilabı peydah etme hayreti tefekkürü, heyecan ve teessür içine girmek, Mevla-yı müteali ve kemmiyetten münezze, Mevla-yı kavrama heyecanını yaşamak, bunlar öyle müthiş şeylerdir ki, ne dünün Einstein'ı, ne de bu günün von buraya ulaşamamıştır. Buraya şu nazarın ulaştığı yere sadece nebi kademini basmış, nebinin arkasında giden ayağını basmıştır. Mü'min düşünür, düşünür, düşünür, hayatını bir sisteme bağlar. O sistem içinde bu nizamı ona müsahhar eden, emrin amada kılan mevla mütali her zaman hatırlar. Kimyahanesinde terkip ve tahlilleri yaparken, fizik kanunlarının içinde başı dönüp dururken, astronomiyi teleskopla takip ederken, seyrederken, Işık hızıyla tırlıyor, sen öteleri görürken, bugün öyle bir şey yoktur. Mevla-i hatırlar. Nasıl bu nizamı kurdun? Hiçbir yerde fütur boşluk göremiyoruz. O kadar ahenk var ki, biz elimizdeki matematik kıstaslarıyla füzeyi ayarlıyoruz, o istediğimiz dakikada aya girip konuyoruz. Elimizdeki kıstaslarla füzeyi peki ayarlıyoruz, merihin etrafında bir yörüngeye girip dönmeye başlıyoruz. Allahım bu ne müthiş nizamdır? Ne müthiş nizamdaki kainatın her tarafında bir saat kurmuş gibi tın tın tın diye her yerde aynı sesi duyuruyorsun. Mümin düşünür bunu, düşünür ama ne gibi bilmem düşünmez. Düşünür bu düşüncemin neticesinde varaca ufka varmaya var mıya çalışır? Mülayirfan ufkuna. Allah'ı bilme ufkuna, ahirete hazırlanma ufkuna. Ellezina yezkurunallaha qiyamen ve qu'uden ve ala ve yetefekkerun fi halqis Derin derin tedebbür ve tefekkür ederler. Göklerin ve yerin yaratılışı, mikro alemin, makro alemin yaratılışı ve normal alemin bu iki alemin sentezini yapma meselesini düşünür. Ve sonra der ki Rabbena mâ halektehâ ve bâtıla. Allah'ım yaraksın şeyler içinde başıboş hiçbir şey yoktur. Ve bir büyük buradaki felzekeyi şöyle ifade eder. Kainata nazar ibretle baksan hiçbir şeyi gayetsiz nizamsız göremezsin. Sen nasıl gayetsiz kalabilirsin? Makro aleme bak, atomlar alemine bak. Ciddi bir ahenk ve nizam içinde yüzüşlerine bak, hareket edişlerine bak. Ve sonra bu ikisinin iradenle terkibini yapabilecek, sentezini insanla takdim edecek olan normal alemin mümessili sen insan, nasıl gayesiz kalabilirsin? رَبَّنَا مَا خَلَتْسَهَا ذَا Allah'ım sen batıl hiçbir şey yaratmadın, yarattığın her şeyde bir gaye vardır. Gavurca tabiriyle bir finalite vardır. Binaenaleyh yaratılışımızın gayesi sensin. Senin huzuruna gelmek, senin cemalini görmek, görüp görüp de mest olmak hayatın gayesi budur. Allah. Yaratılışın gayesi rüyeti cemalullah ve cennet nimetleriyle perverdi olmaktır. Allah cümleye nasip etsin. Kötü akıbetten sana sığınıyoruz Allah'ım görüp düşünmemeden, bilip anlamamadan, tahlil ve terkiplerle neticeye gitmemeden ve böylece yuvarlanıp yuvarlanıp baş aşağı cehenneme yuvarlanmaktan sana sığınıyoruz, bizi koruyuver azabı elimden. Amin. Bu türlü düşünmenin, böylesine heyecanla dolup taşmanın ve bu neticeyi elde etmenin fezlekesi bu olacaktır. Bizi azabı elimden, nar-ı cehimden koru Allah'ım demek olacaktır. Amin. Bunları bize talim eden Nebi'nin sesi duyulur, bu zincir bu aheng içinde tatlı bir teda ile Nebi'nin sesi duyulur. Kainatın nizamını anlamış insan için, Mevla'yı tanımış insan için Nebi'nin sesi, soluğu nefesi duyulur kulakların dibinde. Aradığınızı gelin size tarif edeyim, gönül hazırlanmıştır, ruh kanat almış uçuyor gibidir. Çadırvandaki güvercinler onun yanında çok dun, çok aşağı kalır. Uşmaya hazırlanan insan ruhu Nebi'nin sesini soluğunu kulağında duyar. Bu ona icabet eder. Ona icabetini ilan eder. Rabbena inna asma munadiyunadi lil iman an aminu bir rabbikum. Rabbim, Rabbimiz. Sen bir münadi gönderdin. O sonra hak ve hakikata davet için seslendi. Kulaklarımızda sesinin ihtizazını duyuyoruz. Biz bu davete icabet ediyoruz. Sana inandığımızı ilan ediyoruz. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri bu şerefle bizleri serfiraz eylesin. Amin. Sonuna kadar surenin meseleyi kendi tedaileri içinde, çağrışımları içinde devam ettirdiğimiz zaman tatlı ahengi tefekkür silsilesini siz de takip etmiş olacaksınız. Ama bu ne de olmazsa bir hütbedir uzattığından ötürü ruhaniyetine bevi beni kınamasın cemaatte bağışlasın ela inni ehsenel kelamu ve abra'alladan